Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. <Gülüyor> İlk albüm insanlar günaydın Efes'te Cuma sabahındayız. Like Haftanın the son iş günü sabahının heyecanı içindeyiz ve dilediğimiz şarkıya bakın. Nicky like <Gülüyor> Sandı Black çırpınıyor, yırtınıyor bir şeyler yapmak için ve biz buna maruz kaldık. Maalesef. Bu Hasılır mı denilen tevk kulaklarımızın içindeki o balçığı mı temizlemek için ihtiyacımız olan şey başladı. <gülüyor> Neyse ki Ozyozbon var. Doktor Ozyozbon. Hepinize günaydın bir kez daha. Crazy Train ile başlıyor Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Radyo türesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 29 Mart 2013 Cuma sabahında esprilerle şakalarla karşınızda buyursunlar efendim. Günaydın efendim. mi günler efendim. Bu dünyanın bütün adamları fahir Hemen arkasından da Günaydın, duyduğunuz. günaydın. Herkese günaydın. Pırıl pırıl, pırıl bir hava 90'ların entelektüeli Oktay Demirci ve bendeniz kralın kızı Ege. Niye 90'larının entelikliği? İşte uzun sakal satı <gülüyor> falan. Ona sesli bir şey mi vardı 90'larda diye diyor. Yok o yoktu. Yok kısık sesli prens de olabilir. O zaman kısık sesli prens olayım mı? Çünkü ben zaten kralın <gülüyor> prensiyim. <gülüyor> kralın oğluyam. Sevgili dinleyiciler günler... hemen hatırlatmak istiyorum programın ilk dakikalarında. Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Ben kralın kızıyım. Kızı yandı ya. Kızı yam. <gülüyor> ya bir şey bir, ya. De ya bir yöresel hangi yörenin kralı olduğunu bir bilelim, şey yapalım, kafamızda bir canlandıralım. Ben babamın kızıyım. Ne kadar güzel ya ikinizin de güzel şeyleri var ya. <gülüyor> Neyileri? Sen, var? Yani sen kralın kızıyam diyorsun. Sen Ben ne dedim? Ben bir şey demedim. Sen, Ağzımı açmadım. Sil baştan falan. başlamak lazım <gülüyor> bazen. Yani bir duvarın olsa, Faiz. Yazar. Oraya sprey boyayla onu yazarsın. Ya, yazar. Bu adam kralın kızıyam yazar. Sen ne, ne yazacaksın? Ne ben, adamım. Ne? Buraya çöp dökmeyin falan yazarım ben bu kadar. Akil adamım benim. <gülüyor> Akil, ya, adamın adamın adamın dibi dibisi. <gülüyor> Akil adamın dibi Oktay Demirci. Akil adamın dibisin. Vallahi billahi Akil adam. Sağ ol Oktay valla kırkına gelmeden senin de artık bir namın var. Ne? Akil, Akil adamın, adamın dibi. <gülüyor> Bilmiyorum ya pek pek şey olmadığı gibi. Yani çok içime sinmedi sizi kırmak istemem ama şu güzel günde. Buyurun efendim. <gülüyor> Türkiye'de baba olma konferansı gerçekleşti. Sen daha burada otur. Hakikaten. He. Ya vallahi Ege bir kere bile panelist Biz olamadım daha böyle bir şey. Bizim oturalım. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> vallahi İstanbul'da gerçekleşti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı e, düzenlemiş. Ne bir de Anne Çocuk Eğitim Vakfı beraber düzenlemişler. Cemil Yılmaz sunmuş geceyi. Cemil Yılmaz sunmamış. Canım Cemil Yılmaz panelist olmuş. Ha panelist mi olmuş? O kendisi panelist olmuş. İlk kez zaten, panelist olmuş. Evet, çok doğru, mutlu bana. olmuş. Baba bana. oldu ya artık. Vallahi bravo. Eskiden ee, olsa yani 2 sene önce olsa anca sunucusu olurdu gece. Ama bugün ama bu işler çok katılımcı değişti. Katılımcı olarak da gidebiliyor. Ee, Emine Erdoğan, Fatma Şahin. Egemen Bağış. Sonra, öyle mi protokolde onlar mı? Tabii tabii protokolde. Protokolde dinleyenler ondan sonra Cem Yılmaz'ın e, esprileri, şakalarıyla beraber gece şenlenmiş, şahlanmış. Uyu bakıyorum. Bizim aramızda 2 e, çocuk sahibi olan bir babamız var. Merhaba. Kö köşe miydin <gülüyor> pardon ben öyle bir köşe havaya abi sinyal falan filan yok ki hiçbir şey yok ki. Yani e sen niye buradasın abi? Niye gitmedin buraya? Ben de bir şey hazırlamıştım <gülüyor> herkes bütün protokolü kırıp geçirecektim ama yani e yapıldı dediler. Kağımadılar mı? Yoksa... İsterseniz size yapayım mı şurada? hiç dün bilgi yapmaya çalıştım da hiç kaldıracak hali yok biraz bir, bir örnek vereyim ben sana panelden neler olduğuna yani dair netip olduğuna he. bak ona göre sen de şeyini yapın yani tip espriler yapılması gerektiğini şimdi Cem Yılmaz kendi tarzında espriler yapmıştır çok Komik e, espriler komiktir yapmış eminim Cem ama Yılmaz, evet. e, oraya lazım olan espriyi ben dün gece youtube'dan izleyerek çalıştım ney <gülüyor> dünyaya biz geldik İzledin mi? İzledim. Kaç, izledim kaç dakika izledin? <gülüyor> ben 6 dakikalık versiyonunu buldum onu izledim. Öyle mi? İşte 6-7 dakika zaten ya o tamam işte. Romanyalı çocuğu değil mi? Bilmiyorum neredeydi o çocuk. Marslı yani, olduğunu altında, söylüyordum. Altında yazıyor ya Romanyalı. <gülüyor> Marslı ya, dedi. Andrea bir şey diye. <gülüyor> Nasıl Peki, gülündüğünü de gülündüğünü gördüm. Gülündüğünü gördün değil mi? Nasıl değil Biraz gülündüğün? feyz al abi onlardan biraz feyz Ben abi. onu hiç seyretmedim ama ya. Ah Fahii. Ah, ya. Fahii. Ne diye bakayım? <gülüyor> <gülüyor> <Bir gülüyor> Youtube'a ne Sen zahmet etme ben sana gönderirim. Uzaylı çocuk <gülüyor> yani yani ben şu güldük ya bizim gülmemiz hiç Hiçbir şey abi biz yemin ederim hiçbir şeyiz yani Hakikaten çok o kadar neşveli ki o protokol sadece protokol değil bütün salon kahkahalar içinde değil mi orada? Tabii canım ya orada siyasi figürler yüksek bürokratlar herkes yerlerde süründü Rastgele buldum ben bu videoyu ee, arkadaşımla radyo yayınında paylaştım o da like etti bir gün sonra. <gülüyor> <gülüyor> o tipi bugün bugün de sana gönderelim Fatih. Ay çok merak ettim. <gülüyor> Ama e, burada e, panel değil de konferans tipi bir şey. Egemen Baaş'ta konferansta konuşanlar arasında bu e, Türkiye'de baba olma konferansında e, ne demiş? Tavşanın gözüne ışık tutmak gibi diye bir şey demiş. Cemil Nazmi demiş. Baba, baba olmak ha şey demişler. Baba olmak nasıl bir şey? Tavşanın gözüne ışık tutmak gibi. Bir babanın oğlunu elini alması Tavşanın gözüne ışık tutmak gibidir sözüyle ifade etmiş. Yalnız burada herhalde benim ben anlamadım bunu böyle donup kalma böyle bir duygusal olarak ha, bir, evet, bir evet. şaşkınlık hali ama tavşanın gözüne ışık tutmak değil o. Gözüne ışık tutulmuş tavşana dönüşmek herhalde. Çünkü tavşanın gözüne <gülüyor> ışık tutmak şöyle bir şey. <gülüyor> Hayır sanki çocuk tavşan da onun gözüne ışık tutmuş gibi. Ha, çocuk, fener, ha, çocuk fener, ha, baba tavşana demek istiyor. Evet. Ben öyle ifade metafor, ederdim. Metafor ama, kullanmış. Ama bağış. anlaşılan ben tavşanım, çocuk şey, ben fenerim, çocuk tavşan gibi olmuş değil mi? Çocuğun gözüne Yani o öyle tavşan anlaşılıyor. Tavşan tutmak. <gülüyor> Çocuğun gözüne tavşan, gözü tavşan, tavşan tutmak gibi. Nazara karşı birebir öyle demiş şaşkınlığını ifade etmek için. Egemen Bağış baba lakabıyla bilinen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de biraz laf sokmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne, Müslüm Gürses'i de ansalardı keşke. keşke. Esas mi? baba lakabıyla bilinen müzisyenimiz hem de yakın zamanda kaybetmişken hem de bu kadar sevgiyle uğurlamışken. Nasıl laf sokuluyor ya böyle bir konferanstan. Hmm. Türkiye'de baba olmak konuşurken ülkeye neler çektirdiğini gördük diye bir Babalık Fadesi bu değil diye hani negatif örnekler. <gülüyor> ha, yani Babalık kötü, bu değil. Kötü, yani büyük var? ihtimalle Cem Yılmaz'ın esprileri yaptıktan sonra Egemen Bağış ben bu esprileri geçemem bari başka bir Nasıl geçemez? Çekeyim. Nasıl? O dönem Egemen Bağış ne, bu, lider marka. Şey, o, ben şey olduğunu düşünüyorum diye, diye hazır esprisi vardı. O espriyi zaten Sayın yaptım bağış. diye düşünmüştür. Oğlum bak sırf Twitter'da yaptığı esprileri yapsa onu ben de bilemeyiz. Yıkılırdı orası. <gülüyor> Bence orada e, doğru analiz yaptı. Benim Cem Yılmaz'ı geçme şansım yok. Vallahi e, politik konumda siyasi, kullarında... siyasi, siyasi mi? siyasi bir kutlaca şeyceğim. <gülüyor> Buyurun efendim başkan. Gazeteleri okuyor. Ee, yani evet. E, şimdi o madem öyle babalık konferansı yapıldı. E, ben biraz da şeyden bahsedeyim size. Babalık mabalıkta da bir yere kadar. E, dur bakayım. Kadın daha iyi karar bir, O değil. Hugh Hefner'ın Hefner değil mi? Tabii Hugh Hefner'ın açıklamaları var. Bugün gazetelerde 86'lık Playboy diye geçiyor. Biliyorsunuz bir aralarda Milli Çapkın diye birisi vardı bizde. Evet doğru valla. Süha Özger mi? Ha, sü süha Özger mi? O da yani Hugh Hefner'dan yaş itibariyle çok geride kalan bir durumu yok. Hatırladım kadarıyla. Zaten milli çapkın falan olarak anılmak için en az bir 60'ı devirmek ve iyice dile vurması lazım. 60 değil, valla o 80'e bir 80'e merdiven dayamak gerekiyor. Zaten öyle tişörtleri var, 80 de merdiven dayanmış haliyle otur şeyleri var. Doğru. Hugh Hefner'ın açıklamaları e, gerçekten. E, İnsan belli bir yaşa kadar yaşayınca çok tişört oldu. <gülüyor> hepsini çıkarmış 40, yani. 50, 60 şey, hepsinin tişört. E ee, sormuşlar sizin de siz karşılaşırsanız Hı hı. bir imkan aynı sohbet ortamı olsun ne sorarsınız ya da sokaktan geçen her adam ne sorar dişleriniz so kendi dişiniz mi ben çok de, güzel Benim de bir sorum olacak evet. evler kendi eviniz mi yoksa kira alıyor musunuz çok güzel bir başka soru hangi hı. evler diye sormaz değil mi anlar yani. bir iki tabii ki çok da nezih olmayan bir şey kaç kaç kere kaç ka kaç diye sormuşlar hemen hemen sorulmaz hemen, o soru ya hemen sorulmaz bir iki sohbet açılır evleri sorarsın dişleri sorarsın kaç tane ev var kaç tane dişim var kaç tane dişim var Hep tane tane sorunca zaten belirsiz ile tanışıyor musunuz? Yani Orada vardı onların dedikoduları vardı. Tabi tabii var. Tanışıyorlar. var mı diye? Var var olmaz olur mu? Net bir sayı verebilir misiniz demişler. Yufkana direkt sormuşlar mı? Ha. Hemen defteriniz. Hemen bir saniye demiş. <gülüyor> Ondan sonra şöyle bir şöyle bir düşündükten sonra net bir sayı veremiyorum demiş ama yani bini devirmişimdir diye tahmin ediyorum demiş bin olur. ...binden fazladır kesin... Yapmaya o kadar var mı falan demişler... ...var var, var, var demiş ya valla var... ...ya o, o kadar yoktur falan demişler... ...en fazla elli yok yok valla var bin falan diye... ...sonra saymaya başlamış... ...ya bir sus demişler Allah kahretmesin... ...bir sus ya... <gülüyor> ...konuşurken de ağzının köpükler çıktı... ...ondan sonra da bir tane dedik geldi... ...ben Hugh konuşmak yerine... ...Hugh çok güzel dinleyebileceğim... ...biri tarafından... ...anlatılmasını daha çok tercih ederim... ...mesela aklımda çok net bir isim var... ...Türin abla... <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> Abla bana Hühefner'ı çok yakın... <gülüyor> Elma atar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir hikayeler dinlemek istiyorum <gülüyor> Partiler düzenliyorlar. Ne konuşacağım Hühefner'la ben? Ya karşı sen konuşmasa tabii zaten canım yani. Yani burada tabii şeyi vurguluyorsan eğer e, ben yanında olabilirim mesela. Neyin? Sonuçta ben Anadolu Lisesi mezunu olduğundan <gülüyor> Hühefner'ın her anlattığında anlarım da sen mesela sadece... Ama yani unutma ki sen Anadolu Lisesi'ne yedek listeden girmiş bir adamsın yani. Bir iki evet, sorarım en fazla. Yani, yani, Bey pardon, sizin ha, müfredatınız ayrıydı Ege yani bunu... Bunu dünyadaki bize, herkes biliyor. Hugh Hefner'la sohbet diye dersimiz var. Ben almadım da. Zaten o ders... Senin listeden girenler aldı değil mi Onlar o listeyi? Onlar evet. evet. Meşru olsun ya Hugh Hefner konuşmadan önce hangi lise, hangi servis diye soruyorum. <gülüyor> Tabii. Çok. Çıkarıp o yüzden cebinde taşıyor adam hala. Vallahi eminim demiş ya. Binler yani fazla 300 bin oldu. yıl yaşayan bir adam için de yani, normaldir yani. Yani herhalde. Şöyle... <gülüyor> Matematiğe vurdurma D bana D çünkü de, şimdi 86 evet. yaşında ne zaman başladı desek aradaki geçmiş seneleri şey yapsak başına şu kadar diye bir rakam versek tabii ki olur otur şeyler olur ondan sonra mutlu mesut. Demek ki yani her şey için benim zaten uzun zamandır aklımda olan bir alanda başarı. olmak Ama evli baktığından istiyorsan... biliyorsun Uyefner. Ama canım şey. Diye, yani üçüncü ünlü, evliliğini yaptım. Karısına yaptı. da şey diye anlatıyordur işim geriye ediyordur. İçin biz gereği Anadolu'nun çeşitli mi? yerlerinde buluyorduk. Çalışmamız gerekiyordu. Yani bir hayatta bir başarılı olmak için en önemli şey çok çalışmak. Ha Pardon. <gülüyor> ama çok ben yaşamak çok ve çok çalışmak. Çok yaşamanın geçim. çok etkili olduğunu düşünüyorum. Evet çok yaşayacaksın ama yatışta yani e, bir, kenara, bir kenara çekilmeyeceksin. <gülüyor> <A> aktivist <gülüyor> olacaksın. Yani ve... bir 90 yıl yaşadıktan sonra hayatta bir şeyler başarma şansı çok yüksek. En az bir 90 yıl. Yani. Zaten yüzcünüz 15 yıl yaşayınca... Dünyanın en yaşlı insanı olarak hiçbir şey yapmasan sadece Ol. nüfus müdürlüğüne doğum tarihini doğru kaydettirmiş olsan yeter. 27 yaşında kurmuş ama dergiyi biliyorsunuz değil mi? Derneği mi dergi dergiyi? Mi? Dergiyi dergi. Önce dernek olarak kuruldu diye i̇lk biliyorum. İlk ilk dergiyi çıkardığı tarih 1953'müş. Şu an bakıyorum i̇yi, da. İyi 1953 iyi bir sene. 23, 26 doğumlu olduğunu düşünürse kendisinin. Evet tamam. 27 yaşında oluyor değil mi? Yani 27 yaşında ilk dergisini çıkarmış. Ee, Cadım, ilk dergisi, dergisi yakalanmış. Pek çok kişinin evet. ilk dergisinin yakalandığı yıllarda o dergisini mi çıkarmış? Yani o yüzden hani böyle yaşlılık döneminde falan bir şey olmadı, çok erken iş adamı, iş hayatına alınmış. Ama Hı -hı. buna da iş hayatı diye bakmayalım ya, özel hayatla iş hayatı, adeta iç içe girmiş. Yani işle iş eve... hayatım. <gülüyor> Nereden baksan, ya. 60 senelik bir iş hayatı var, yani. Baya çalışmış yani. Bayağı Tabii canım olsun. yani erken dönemde başlamış. Öyle bir çok, girişimcilik örneği. Ama yani. yüzünde var ya, Hugh Hefton'un yüzünde hani böyle yaşlılar da bir nur yüzlülük hadisesi var ya. Hiç yok değil mi o? Ya çok nur yüzlü. Vallahi bakıyorum Bana şimdi. Anadolu pis yüzlü gibi geliyor. <gülüyor> Sevgili bakıyorum. cuma günü iki farklı fraksiyondan konumuz var. Bugün. Adama bakıyorsun. Hugh yüzünde nur görenler ve görmeyenler. İşte bir tebessüm bir şey yani bir huzurlu bir adam var ya. Pamuk gibi olmuş ya? Yani. Pamuk gibi olmuş. Hakikaten hiç böyle bir gerilimi, stresi. Aksiliği yok adamın öyle. Yani ne yapacağım Öyle bir şey yok adamın. Her şey böyle bir ılımlı ılımlı. Ilım, Röptoşambırla gezersen sen 87 yıllık ömrünün 57 yılında. Röptoşambırı 53'te mi giydi oktay? İlk o zaman giymiş. Dergiyi i̇lk 53'te kururmuş. bir sabah kahvaltısında giymiş. Yani dergiyi kurup röptoşambırını giyerek evet. meslek hayatına başladın. başlamış. Yani, yani iş kıyafetleri var. Yani biz kendimiz övünüyoruz ya şey diye. Bizim ne güzel iş kıyafetimiz rahat falan diye. O adamın iş kıyafeti evden takım elbisesiyle tabii çıkıyor. Her an ne olacağı belli olmaz. röpte giyiyor. E, o zamanlar şeyler yok tabii. Yani her an hazır olmak zorunda. Tabii. Çünkü röpte şambır, zaten onun saten gibi bir kumaşı var ya. Çok güzel. Hem şık. Şeyini açtığın zaman, kuşağını açtığın ama zaten üstünden mesela. hemen fış diye kayıp gidiveriyor. <gülüyor> yani. Hefner first amendment award veriliyormuş her sene hemen yedek listeye o, o. soruyoruz amendment what is the şey amendment ya bu Amerikan anayasasının ilk maddesi var ya amendment Fikir ha, özgürlüğü. bunların ha. zaten hastır efendim playboy bir tane daha yaman bir dergi vardı yani verin şey, penthaus mı? galiba larry flint'in dergisi o muydu galiba o muydu olaylar evet, olaylar o dergilerin böyle bütün sabah, sansüre sabah bütün karşı şey dergilerini saydırdı bir adam ya Boş, karşı dergiler. pocket dergilerini sansüre karşı direndikleri tek şey o Fikir özgürlüğü. Evet. Zaten... Ya ne fikri kardeşim burada kadın orası burası falan. Efendim o da bir ifadesidir. Kendini öyle ifade ediyor diye yıllarca şey yapabildi. Demokrat böyle. Parti'ye akıtmış paraları. Paracıkları. Tabii tabii. Şunları bir yıkayın demişim. <gülüyor> i̇şte, de demokrasinin böylesi. O zaman isterseniz bu güzel and rol Cuma Sabahı'nda. almış olduk bir anmış olduk. <gülüyor> bir şarkıyla bir bu saati bitirelim. Daha da güzeliyle başlayacağımızı müjdeleyelim. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Maceradoğlu dünyamızla birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Dünyanın bütün adamları, akil adamların dibi. Akil adamın dibi Oktay Demirci ve Kralın Kızı Ege karşınızda. Hoş geldiniz efendim. Programımızda herkesin bir takma adı olması. Ne kadar güzel. Programımızın <gülüyor> ve farkının göstergesi. <gülüyor> Dinleyicilerimiz ne olabilir aslında değil mi isteseler? Tabii canım. Çok rahat bir şekilde onları da. İstek, formu İstek formuyla kendi adamların hangi adam olduklarını söyleyerek. Bu kadar. Çok zor bir şey değil. 30 Mayıs'ta kim geliyor ülkemize? YouTube 30 Mayıs'ta bir dakika. Sting. Yok o değil geldi o. Yeni Papa. Sting, Sting, Sting Ağustos'ta falan. Aa, yeni Çamurban. Papa geliyor olabilir. Obama mı? İyadeyi sesini ziyaret. özledim çünkü. Onun sesini özledim. Değil. Özledim. Ee, Obama'nın sesini. Sesini özledim. Özledim, özledim, özledim sımsıcak. Bu konuşurken bir de hoplayarak konuşuyor ya Obama. Haa. <Gülüyor> yes. Şey <geldi> bana. <Gülüyor> Evet, ee, Gülüm o da konuşuyor da Tabii canım tıslar bir de. Tıslar, vardır. Gül, gülümsemesi de tıslama öyledir. Tıs diye gülüyor. O değil. Onu özledim. <gülüyor> o da değil. Ee, bir sanatçı tipi bir, sanatçı, tipi, sanatçı, sanatçı tipi bir şey. Sanatçı mı? Sanatçı tipi bir şey. Sanatçı. tamam ben biliyorum ya. O yüzden katılmayayım Ne? Nereden biliyorsun? Bille, o, o, konu konuştum mü? <gülüyor> <gülüyor> Şurada, <gülüyor> Şurada mi geliyor? Var. Orada var evet. Rihanna. Rihanna mı? Ay canım benim. S.G. kaldı adam var ya Rihanna. Rihanna'nın şoför şarkdamesi çıktı. Kendi'sinin İstanbul'da ulaşımını sağlayacak. Sağlayacak. İşin arabasını yarı... kullanacak. şoförün özellikleri. bir 1. Ehliyeti olacak. Ruhsatlı çalışabilecek. Tabi doğru. Ehliyeti olması zaten ilk şart. 2. Askerliğini yapmış olması lazım. İlla diye bir şey söylemeyeyim. sonra. Şey. Tamam sormamış. çok güzel. Presentable mı? Düzgün giyimli. Düzgün giyimli. Presentable. Yani presentable. presentable. Ondan sonra bir sürü bir şey yazmışlar. Yardır, bir, topluyorum. Bir dakika bir dakika. Ya. Presentable. Sonuç check, olarak. Çek ediyorum ben. Şey çok yapalım, uyuyor. Sen... Şu ana kadar bana çok uyuyor Oktay. Ee, üç. 3. Profesyonel. Profesyonel. Altı çek at. Ben çek at. yani atıyorum benim kadar profesyonel çünkü. 4. Evet. Buradan kazanacaksın. Mükemmeliyetçi. Fire buradan dördüncü maddeden kazanacaksın. Daha önce bir artiste hizmet etmiş. Yani. Yani. Yani tab tabii ki evet. İkisini artistle... ben onu kendi notlarım için lazım. Yani, hayır canım ben de artist. Pek çok artistle yakın arkadaş olduğunu biliyoruz Fahim. Ya ben iki, Ama üç hizmet kere, etmek hayır, değil dostum hayır, var Fahim. Hayır, Fahim. hayır Erdal Beşikçi ben 2-3 kere kullandım. Eve bıraktım. Hadi ya. E tabi canım. Öyle mi? Evet. Eve bırakmışlığım var yani. Tamam yani illa öyle doğru. hizmetçi gibi düşünme. Dost, dostlar da birbirine hizmet Ya yani. Zaten bu konuda yani. bir can yoldaşı şey arıyor. Ben. Yani. Hiç. Seni de kaç kere evine bırakmadın mı? Terbiyesiz adam. Bıraktın da ben. sen, hani... sen beni hiç evime bırakmadın. Hep cinnah Caddesi'nde bırakıyorsun. Evet ya. abi bu adam niye bırakmıyor ya? <gülüyor> abi kaç günlük günlük sıra, bu adam sana... var ya yemin ediyorum. Nokta ok, ok, 200 metre mesafede bırakıyor sırf içeri girip. Cinnah çadırımın hemen dibinde benim yani bir sokak şeyde olması lazım. Cinnah Caddesi'nin rağmen... dibi nokta. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> o yeşil ışıklardan vazgeçemediği için <gülüyor> bence değil... bu isim daha çok yakışır. <gülüyor> Ege konuyu değiştirme. Ginnacha'tı Caddesi'nde o yeşil ışıklardan çok neşveleniyor. Tavşan bu gibi adam. oluyor abi. Gelip ayrılamıyor ondan. Ha i̇şte yeşil de çok yakıştı. Bir <gülüyor> Bak sen burada kal. Lan Fahir seni bıraktıktan sonra Fahir seni tam dönerek evinin kapısında mı bırakıyor yoksa? Evet. Tam dönerek Bir 50 ev... metre daha gidip oradan abi ben zaten çetinem oyamışım. Hayır. Abi, ben diyorum? diyorum ki ben 50 metre daha git ben orada inelim diyorum. Hayır diyor. Ben diyor evinin kapısına kadar bırakacağım seni diyor. Park yer önemli. Fark yaratanlığı. Ve mesela geç saat olursa apartmandan girmemi, içeri girmemi bile beklediği oluyor bazen. Onu da ben bekliyorum seni. Ben seni bıraktıktan sonra dönüyorum orada ışığın yanıyor mu diye hastanenin oradan bakıyorum sana. Ya bırak. Pis herif. yokuşunun dibi Oktay demeyeceğim. Yani alt tarafı. Sigortalı olacak. zaten güzel. ZGK. Zaten Riyan'ın da sosyalisttir. Emekçinin sigortasını ne zaman bir dakika nereli? ne Madagaskarlı mı Barbados Barbados Barbadoslu, Barbadoslu. biz her yer Madagaskar <gülüyor> <Yani. gülüyor> Diamond tur evet ee, ondan sonra o anlaşıldı oktay devam et <gülüyor> ve e, tabii ki İngilizcesi de olacak. Yesirken yani. Yalnız burada bir anda ibreler bana döndü. Hayır ama unutma ki benim mezun olduğum lise sonradan biliyorsa An Anadolu önce Sperlise sonra Anadolu lisesi. Kime olacak. başvuracağız? Yunan'da kendi mi yapıyor bunu? Yoksa bir organizasyon şirketi Organ mi falan? Bir de 25 yaşından büyük. Tamam işte o zaman Yani Gidip uzunlusunu anlatalım. Bir, bir mesai günlerini mahvedin. Efendim süper ama ben de Anadolu lisesi. Sen oradan şey edin. Yedekten efendim. <gülüyor> ya yedek melek. Uzunlusu bir SGK öyle dökümünü öyle. alacaksınız. Tamam. Tamam. Tamam mı? Ondan ben de, sonra ben de hazır var. bir artiste hizmet ettiğinizi, dostluğun için. olduğunu e, şey yapacaksın. Tamam. Fotoğraflarla gösterebilirim. Biz orada şey yapabiliriz. Şey yazısı alırım. Sen orada Erdal, kaybediyorsun. Erdoğan Beşikçoğlu'ndan yazı şey yazısı alırsın Referans sen? Referans yazısı alırım. Ne alacaksın abi? İşte e, tuhum itmeyi konsörn diye yazdırırım. Hı hı. E, ya da İstersen bir... onu ben yazayım. Hayır. <gülüyor> La oğlum git demesin Erdoğan abi. Yok onu ben İngilizce'ye çeviririm ya Hayır. La oldun mu da mı? Y yine de. La ha, oğlum ha. bir git la demesin. Ha, bana mı? Ha. Bana yok öyle demez ya. Bugün dese... Hemen... Hiç bugüne kadar bir şey imzalatmaya çalıştın mı Erdal abi? Boş kağıda imza attırmaya çalıştım ama... <gülüyor> ne dedi? Açık Yem göz adam. <gülüyor> Yo, <gülüyor> yemedi vallahi yemedi. Ya onu sonra şey yaparız kalemimi almamış falan bir dakika falan dedi lavaboya gidiyor hop ortadan kayboldu. Çünkü yani kayboldun. Erdal abi tamam yani kibar bir insan kırmaz seni falan da mı yani bu tip bir yazıya ne tepki vereceğini ben çok bilmiyorum. Bu yani tip bir yazıya gözü keşke kapalı fotoğraf, evet der Keşke bir fotoğraf çek, beraber bir fotoğraf çekmişsiniz. Var mesela. o da var. Ünlerciler. Eve bir... bırakırken mi? Hayır canım Yan yana böyle. Ya muhtarın bırakırken... oğlu gibi çıktım fotoğraf var. <gülüyor> böyle üstümde bir ceket, bir büzüşmüşüm falan. Çetin Emo'yu kim dedi? Bu <gülüyor> arkadaş dedi. Bu Tabii arkadaş mi? dedi Çetin Emo diye. Sinan Bey Çetin Emo ne ya? <gülüyor> Cadde yani. anlamında cadde kullanıyoruz. Anlamında. Şey anlamında. Kısa, yani hali caddeyi yani. kısaltıyoruz yanlış anlamı olmaz. Tabii yani Çetin Emeç'i saygıyla anlıyoruz Biz ama hiç alakası yok. Bir... Sabah geçtiğimiz caddeyi aramızda kısaltılma olarak kullanıyoruz. Olabilir. Buyurun efendim. Onda çok kısaltması yok. Ne heceden bile şey yapamıyoruz yani. E yine bir, bir, bir ama şey çiriliyor. oluyor ya bağlıyor. Diğer kelimeye bağlıyor. Sabah sabah trafiğini yani. bir şey olarak yani şimdi Çetin Emeç gibi bir gazeteci sadece tıkanık bir sabah yollarında tıkanık bir cadde olarak anılıyor. Evet o da insanda olumsuz. Biz de caddeyi bari biraz Başka bir yere çekelim diyerek. Halbuki Cinnah çattısı mesela. Cinnah'ın dibi Oktay Demirci. Bak ya ama Oktay bütün rotalar da cinnahın dibini gösteriyor ya. E Tabii abi öyledir zaten. Öyledir zaten de yani e, cinnahın dibi güzel oldu ya. Bence yani. bundan ne kadar, sonra cinnahın ne kadar çıkan herkes seni hatırlayacak. <gülüyor> Nereden çıkan? Cinnah ne çıkan. <gülüyor> cinnah'ın dibi Oktay Demirci'deyiz şu anda. <gülüyor> bir şey diyeceğim ne kadarmış mayaş? May May olduğu günler boyunca e, sözleşmeli olacaksın. May G günlük değil, günlük mü veriyorlar? Günlük veriyorlar. Yemeye. Kaç gün kalıyor? Dört gün falan. Yemek olacak. falan veriyor mu? Ben bunları merak ediyorum. Yalnız Yemek, bu dünyada çok şey çıktı ya. Halk kızı çıktı yani. Niye? Bir kere odasında istediklerini hatırlayın. Elma, armut istedi. Poşet çay istedi. Başka ne istemişti? Böyle bir, bir de kettle istedi. Evet. Şoförden istediğinde de bir şey yok yani. Doğru aklı başında insan istediği şey e işte, yani 25 yaşından büyük olsun biraz çok serserilik olmasın falan bir de İngilizce ben, bilsin mesela şeyde geç aldığım için ben onu anlatırım yani ben mesela e, ruhsat diyesim geliyor ya ehliyeti biraz geç aldım neden çünkü o da deli deli kullanmam şimdi 18 yaşında ehliyet almış adamla 30 yaşında ehliyet almış adam bir mi değil değil evet onu Rihanna'ya yani. anlatırsan doğru onu, onu nasıl falan. anlatacağım onu tam şey yapamadım onu da bence İngilizce'ye saydım. İngilizce'nin veriliş tarihini o, göstereceksin. Hı, tamam yani. O zaten anlar. Yani not drive crazy, drive smoothly falan gibi. Safety de. Safety ve emniyet kemeri. <gülüyor> Safety bad, please. <gülüyor> yani burada anlaşılmayacak bir şey yok herhalde. Teşekkür ederiz Fahir. İki cip isteniyormuş. İki cip Keşke mi? Keşke param olsa ben Fahir'i tutardım şu anda yani. <gülüyor> İki cip yalnız cip daha önce cip kullandın mı? Have you ever cip? Yes. yes. Sen, niye <gülüyor> Sen ne? cipi kullandın ya? Adam, Bana söyle kullandın. Adam yeşiliyor jeepi? zaten. Sen niye yeşiliyorsun? Bu <gülüyor> gideceğim <gülüyor> <İngilizce> var ya. <gülüyor> Sopet katımı istedim. O da siyah, pratik yapıyor çocuk. Siyah camlı ve dört kişinin rahat bir şekilde rahat rahat arabayla her yere gidebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat. Her yere arabayla gidebilecek bir ortam. 6 kişilik araçlar var ya büyük. Tamam. Evet. <gülüyor> Onlarda 6 kişilik araçlarla geliyorlar. Tek Taksi 10'muş çalışacak demek ki konserden sonra <gülüyor> Araba akşam bende mi kalacak? Araba tabii Ben çok kritik soru. Sana zimmet, ne haber Ya araba bana zimmet, bir de ben. Sen o yalnız sistemi mi park edecan? Orada sileceğini kırıyorlar. Bir de büyük <gülüyor> arabayla gidersen yazıyorum. iyice olayların olayla Hadi olaylar. bakalım. Hadi bakalım. Riyan'la sen söylesen. Gece arabanın içinde bekleyeceğiz <gülüyor> Vallahi hayır. Şimdi şu anda bir tereddüte düştüm ya. Ya arabaya bir şey olmaz ya. Ya canım arabaya bir şey olsun mala gelsin yani Rihanna'ya gelmesin de. Tabii da. canım. Sonuçta içine bir şey yapmıyoruz ya. Dışında bir çizik olmuş. Ne olacak yani? Bir de Rihanna ne olacak yani? Kendi araba kendisinin değil. Şey, yaptıracak değil. O, değil. yani. Dışı çizik çizik olsun. içi rahat olsun. Ya. Temiz olsun. Sigara kokmasın. Odur yani. Başka de bir derdi. şey istemez. Ki. Elma Rihanna... da alırsın. Ama bir elma al. Arabada sigara içilmez. Rihanna içiyor çünkü. İçin Hadi ama. ya. Oo hem de, nasıl? Hem fosur, de fosur, nasıl. Fosur fosur. Hemen sağa çekersin. Nine dersin. İndir vallahi burada dersin. Ne yapıyorsun falan? Onun yerine çağlı al mesela meyve seviyor anladığım kadarıyla. Çağlı alayım. Ya da buz badem al ya. Buz badem almayayım da çağlı alayım ya. Gerçi onu da çok abanırsa cır cır ondan sonra sahnede. Tabii konserde sahne de, bir Justin bir. Kabuksuz da. bir şey al ya. Kabuk. Yani o çağlı'nın ucunda <gülüyor> şey oluyor kalıyor, ya. Doğru. Sapı kalıyor doğru. Ama Oktay sen de <gülüyor> armadın çöpü üzümün sapı ne? İşte buz Bana... badem al. E onun da ha. Poşet de var onun da ama. Poşette poşet verirsin. suyu buzu eriyecek akacak arabanın Soğuk için. Soğuk buzda şey değil, buzsuz verirsin. Busuz <gülüyor> Buzlu badem buzsuz busuzlar badim. diye Konserin ilk başında açıklama yapacak. Modern sabahlar. Bu modern sabahlar. Modern sabahlar. Deep Purple bandı modern sabahlar devam sevgili Buyursunlar Diş eti kanaması. O <gülüyor> kadar bakın rol çalalım. Ondan sonra diş, diş eti, eti kanaması ama. diye konuya girelim. Aman dikkat erkekleri bu uyarıda bulunalım. Diş Bir şeyin et... göstergesi mi? Bir şeyin göstergesi. Dişetiniz kanıyorsa sadece kanayan dişinizin eti olmuyor maalesef başka yerleri de tetikliyor. Hadi ya. Ve negatif yönde tetikliyor. Böyle tatsız sonuçlarla karşılaşmamak için dişlerimize ne yapıyoruz? Önce Ağzımız. dişlerden mi başlıyormuş Tabii. ya? Tabii önce dişlerden başlar. Zaten o, mesela sindirimleri ilk nerede başlar? Beyinde. Tabakta. Bence beyinde başlar. Bak oldum, e, Oktay doğru söyle beyinde başlar. Ailede başlar. Ailede başlar bak o da daha öncesi. Çünkü biliyorsun toplumun çekirdek taşı. Tamam abi. Çekirdek taşı diye de bir taş yok. <Gülüyor> Olsun bence. <gülüyor> çekirdek taşı. Bak vesaire değil mi? Tamam abi ailede başlar. Tamam abi. Tamam ben beyinde başlar. Ya sen de neye <gülüyor> şey yapıyorsun ki ya? Bir kere de beyinde başlasın. Ya. Beyinde başlar. Abi beyinde başlar çünkü doğru. Sonra ağzımızla devam eder. Ailede başlamaz. Tamam. Ağzımızda başlayan sindirimi ne yapıyoruz? Ya her şey ağızla başlıyor. Yani cin, cinsellikte nerede başlar? Nerede Be başlar? Beyinde. <gülüyor> Hayır. Şu, başkasının şu cinselliğinin başladığı sonra. yerde senin, senin cinselliğin senin biter. biter. Bunu Bunu artık bir demokrasi şey diye. Ama bunu... nerede biter demedin ki? Nedir dedim ben dedim de demedim. Nerede başlar? Dedim böyle? veya demedim sen burada kolay saptırma. İnsanları demedikleriyle değil dedikleriyle yargıla lütfen. Ve sadece bardağın boş tarafını değil acıkta dolu tarafını görmeye Şu öğren. Hayır sadece bana hak versin diye böyle yapıyor. Lütfen tuzağa gelme. Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Ben kralın kızıyım. Neden ki? Hayır. Neden çünkü neden? Çünkü neden. Heh. Onu açıklamalar. Çünkü alın... şimdi kafaları gene bulandırıyorsun. Sahip olamayacağın şeylere bakma profilimden çık lütfen. <gülüyor> Dur benim Döşüme ağrı girdi yani o söyleyeyim ya <gülüyor> O derece Ben bunu bir yere yazmazsam vallahi çatlayalım Gel Çinat çatlesine yazalım beraber Dibine mi? <gülüyor> Dibine değil böyle en alttan başlayacağız Büyük büyük harflerle yukarıya kadar Çok güzel olur like Yukarıya ondan bakan görsün yani ve o yani büyük harflerle. Helikopterden hmm. görsün onun cadde'nin genişliği belli ya. Hmm. Evet. Oraya bir harf sığacak kadar. Pisatır gibi. Yok bir yok satır satır gibi. Yani sonuna kadar gitmez tabi de sığdığı yere kadar. Yani dibinden yukarı doğru okunacak şekilde. Dibinden evet. Cinnan dibinden, Cinnan başına bir yolcu. Okta gemecinin yürüyüşü. Bir de beyaz yazacağız. Yeşil yol. Yeşil, şey Yeşil yol diye de geçer. Güzel bir silim ismi de o. Madam Tuso Londra borsasının muma çevirecekmiş. Hocam, niye Madame Tuso halka arızası ediliyormuş. Geçen Malmum. yıl bir Halkımıza milyar 1 milyar <gülüyor> sterlin e, gelir elde etmişler. Ya gidip gidip bakıyorsunuz ya vallahi ne Çok mi? garip bir şey hakikaten Madame Tusa müzesi de. Ben biraz fazla gittim oraya. Ben Eski hiç. De ya. Şey geldi bana. Mesleğin dolayısıyla mı? Meşhur Anadolu'nun pek çok <gülüyor> Madame Tussaud's'unu dolaştım ve hakikaten daha sıkıcı bir yer yok dünyada. Çok... Aa, aa aynı. Başka bir şey söylemem. Ah aynı onla bir fotoğraf çeker. Aman ha, bununla fotoğraf çekmeyin bu gerçek adam. <gülüyor> bütün esprileri yaptım bu arada. 3 dakikada size Madame Tussaud'da yapılacak bütün esprileri yaptım. Ne kim, kaç... ya bayağı, bayağı o, bir Ondan mu? sonra Atatürk hiç benzememiş vardı bir zamanlar. Neyse onu benzettiler. Onu bir düzelttiler. Dünyanın dört bir tarafında e, yer alıyor. Bu eğlence merkezi. Eğlence merkezi diye geçiyor çünkü Hı -hı. bu. Çok Güzel. adam Tusa. Çünkü Girenla ne eğlendi <gülüyor> <Bayağı gülüyor> O gün gittik 3 kişi Madame Tusa'ya. <gülüyor> Birer şey kahve var. aldık. Yanında kurabiye. Birer Rihanna ile fotoğraf çektirdik. Bir Beckham ile fotoğraf çektirdik. Kaç para e hesap verdik. Dokunabiliyor musun bu şeylere? Bağırıyorlar. Bağırıyorlar mı? Hı -hı. Kim bağırıyor? Orada bir adam yani. Kaç kişi? Sibarca yanına geliyor böyle. Yani kaç kişiye şey yapabilirsin ki? Orada herkes bir dokunmak istemiyorum. Sen ama değil herkes misin? herkese dokanmıyor ki. Sen gidip Louvre Müzesi'nde oraya buraya dokanan adam değil evet, Bazısı dokunarak de, haz ediyor. Ama şey var. Yani dokunarak haz ediyor dedim algılıyor. Çok dokunanları yeniliyorlar zaten. Ya yani mesela bir arada Beckham çok popülermiş. Sonuçta malzeme çok şey değil çok yani şey, bana yani bunu da yaptıktan sonra lap lap lap basıyor kimse de yüzüne dokunmuyordur koluna giriyordur bir şey Tabii omzuna. ya böyle ama atıyor. oktay şey rahatsız var mesela ekmek alırken de millet bir taze mi diye şöyle bir sıkar bakar madame tusson da girişine mesela o plastik poşet eldivenlerden koysalar ne kadar Bir galoş yani. yani. hiçbir şey olmaz tam borsaya açılmadan önce bence çok güzel olur e, hayırlı olsun bütün İngiliz e, Başta kraliyet ailesi olmak üzere tüm Kraliyet ilgili. ailesinin şeyini koymuşlar zaten Ben burada e, şey var Elizabeth var e, Philip var yanında. yanında Onun yanında da torunları var şey, William. Gelini var mı gelini Gelini ben gerçek gelini, zannettim gelini, <gülüyor> gelini, Kraliçe gerçek zannettim. gelini <gülüyor> <gülüyor> Neyse fotoğrafı gel <gülüyor> Fotoğrafı bakıp al dedim Kötünün demek ki girme hakkı var koluna Gebe haliyle mi koymuşlar Yok yani normal. Ama biraz güncellesinler. Flört flört halinde koymuştum. Adam Tusa'ya açılmış. Evet, biraz yemeli boyunca haber oradan şey yaptı. Yanaklar mı büyüdü? Hemen kilo alacak böyle sarkmalar falanlar filanlar. 6 kilo vermiş. <gülüyor> e sonra 13 kilo alacakmış. Normalde 7 kilo almış sayıldı yani. <gülüyor> Bu hesap hiç anlaşılmadı. <gülüyor> Yanında dursana hekim. Efendim ben açıkladım size. <gülüyor> Botta kimdes? mı? <gülüyor> bu adam kimdesin kimdes lan? Bir saniye efendim. <gülüyor> Şu Japon kafiler açıklayayım geliyorum. <gülüyor> Nereden geliyor bu abi? Şimdi Nhật'ın geliyor efendim. <gülüyor> Hem böyle yerelle de birleştirmiş onu. Tabii. Olur. Çok güzelmiş ya. Yani ne demişler? Şu anda Zaten... Madam Tussau konusunda, müze konusunda heyecanlanmaya başladık. Think global, behave <gülüyor> local. Di Nhật'ın dibi. sloganı belli. Act, act, aktivist act, Demirci. Ne yapıyorsun? Aktivist. Bu da güzel. Bak Oktay'a da bugün her şey yakışıyor. Evet, yakışıyor ya. ya bana zaten. Aktivist. Ne şey yapsam yakışır. Aktivist şimdi <gülüyor> biz. Teşekkürler. Buyurun biraz da e, hangi söylüyorum. şirketler <gülüyor> halka arz ediliyor onlardan bahsedin. Valla halkımız valla şirkete aç şöyle bir bakıyorum. Borsa dün coştu biliyorsunuz kredi derecelendi. Hadi ya. Standard Poor's'un kredi notumuzu BB'den BB artıya çıkartması. Standard Poor's mi ilgili şey yapılmıştı? Laf sokulurken Tabii, kullanılmıştı. Laf diye ona bir laflar sokulmuştu. Standard Purs. İstemiyoruz biz onu diye. Nasıl Poor's mu? Ha yok. Şeyle, fiçle ilgili. Fitch, yani yaptı falan bir, diye bir şey, şey var. Falan. Ama şimdi tamam. öğrenci psikolojisi gibi oluyor ya insan. Mesela böyle notun. Zaten pürsmana taktı. Ha, yani yedi tak bir, yediymiş notun da onu 8'e çıkarmış. E, Biricesine bir şey oluyor. Kilo oradan çünkü, takdiri alacağım. Bir az, puan bir puandır abi, takdir alacağız. Söylüyorum borsayı coşturdu işte bak bir puan. Bir puan. Tak. Ama hala B'lerde olmamız da ayıp yani. yani. Artık bir ağları görelim şurada Yine bir azar istiyor yani. Yani istiyor bana. Azarsız çalışmayan kurumlar bunlar. Hakikaten. İyi, değiller donder. De ha. Yani ama şimdi bağımlısı oldular bence. Fırçayı yedikçe bir puan, yedikçe <gülüyor> bir puan. Mesela bir fırça bir puan. Sistemin açık şu anda fırçasız. <gülüyor> Mesela üç fırça edim o gün. Üç, üç puan, 3 puan. Olabildiğince elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım başka neler var. Aa siz Erol Evgin'i gördünüz mü? Hayır, Hayır ne oldu? Oooo, Erol Evgin. Benzemez Kimse Sana diye bir yarışma programı var evet, biliyorsunuz. Evet, tamam. Evet Virginia, Evet. Hande Ertaiz'i ve... E evet, evet. Elvis. Aa, hiç haberim yok ya televizyondaki İkinci kere yayınlanıyor. Ya doğrusu ikinci sezonu mu denir artık ona? Ne olmuş? E, vallahi bu sefer Elvis Presley olmuş. Erol Evgin. Erol Evgin yarışmacı mı programda? Ya, o, ya o, jüri. Jüri de işte ara ara şey yapıyorlar. Onlar kendileri... Jüriler de mi? sahne şovu ama. var. Zaten Erol Evgin'in sahne şovu var ya. Hı -hı. Yani orada yaptığı bir şey Erol Spresli. Konserde de yapmıştı. da ya Aslında yapmış Erol Spresli'yi biliyorsun bizde yerli muadili Erol Büyükburç diye geçer. Doğru. Ondan sonra ama Erol Evgin o, artık başına bir şey takmışlar. Ne taktılarsa e, Erol Spresli'nin periolunu mu takmışlar? Saçını krala benzetme de çok kolaymış. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim iki periğim var. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Erol Evgin'i çıkarıp <gülüyor> Erol Spresli periolunu takıyorum. <gülüyor> Hop. ...olmadın nasıl bir şarkı şey... ...yani kıyafet falan filan... ...inanılmaz ya... ...hakikaten... Ee, ...şöyle gözümü alamıyorum... ...Madame Tuso'da... başarılı değil mi? Evet... ...Madame Tuso... ...Rock'n'roll sabahını... ...bir de Edis Press ...ya hakikaten... Hadi ne, bakalım... Ne, ...süper ne, oldu... Ne, ...hangisi... The money. ...wow... ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...radio tüleseniz... ...modern sabahların son dakikaları... ...sevgili dinleyiciler... Birazdan karşınızdan ayrılacağız ve sizi hafta sonuna bırakacağız. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Tüketiciye müjde. Tüketicimizin <gülüyor> Ali abisi Oktay Demirci. Tüketicinin dibi Oktay Demirci. Çok teşekkür ederim. Ee, harç müjdesini vermek ister misin Oktay? Yoksa ben vereyim sen de ona. Sen ver onu ben bir öğreneyim ondan Tabii. sonra ben müjde Bundan duyayım. sonra tüketici mahkemelerine mahkemelerde sürüm sürüm süründürmek istediğiniz bir takım satıcıları. E, efendim hakem heyetleri için para yatırıyorduk ya. Evet. 400 lira. Hayır. Nein. Hayır. Hakey. Hayır. Hakey. Hakey dediğiniz. Hakemeyeti. Hakem Hakemeyeti. Bu masraflar kaldırılıyor. Yeni düzenlemeden en çok kimler etkilenecek? Tüketiciler. Tüketiciler. Hayır. Üreticiler. Üreticiler. <gülüyor> Satışçılar mı? Ve bankalar tabii ki. İstediğiniz gibi onları sürüm sürüm süründürme hakkına sahip ha. olacaksınız ha, mahkemelerde. Ha bu kredi kartına şey yaptın falan filan oldu filan oldu. Lak açtın dört. Hayır efendim para mara yok. Siz istediğiniz gibi açıp istediğinizi istediğiniz gibi süründürme hakkına sahip olacaksınız. Ee, nereden şikayette bulunuyorsanız rahat rahat gönül rahatlığıyla şikayet rahat yani rahat rahat rahat rahat arabayla gidip <gülüyor> istediğiniz gibi <gülüyor> <gülüyor> ama taksi fişi almanız şartıyla şartıyla evet yani evet, artık masraf falan kattı. öyle kafanızda büyütmeyin bugüne kadar kıl Hayır, olduğunuz bir bir, bir şey vaat ediyorsun şu anda Onları şu anda EFT yapacak ee, havale yapacak Havalelerden de bir şeyler alan bankalar var da. Hmm. On yani gönül rahatlığıyla e, şu ana kadar artık o biraz zor. Eğer mesela bir şey kesilirse ee, sana gelip o parayı... Benden tahsil edebilirler. Yasal süreç tam anlamıyla oturana kadar Fahir'dir muhatabınız diye evet. müjdeliyoruz. Sonuçta Oktay bizim. 1 lira 2 lira yani ne olabilir ki nihayet. Geri yani. geliyor bir gece daha harcıyoruz çünkü yani. fakirsiz. <gülüyor> <gülüyor> bizim mi tam mesela 4 kişi? <gülüyor> abi su, falan ayda, ayda. Fahir kaç tane çocuğun eğitim masrafının yanı sıra şu anda tüketicinin hmm. de dostu oldun yani. Evet yani ben seni feyiz alıyorum. Kendime böyle bir ide olsun. Sen Çok benim için bir çıtasın. Çünkü o tüketi... zaman Fahir'e şey diyebilir miyiz? Oktay'ın... Hmm dibi. <gülüyor> ama hayır sen de, Öyle bir ben şey ben. yok. Dip konusunda yani. Di dipte olan mü yani müdür? Yani. Yani. Evet. Sen çünkü Çok teşekkür ederim, askerden dipte en sonunda en depresyondayım Hiç albümü şey. olarak döndüğün için <gülüyor> e, adamın dibi de sensin aslında ama. Valla bak şu anda kafamda çalmaya başladı. Bu arada Feride'nin ama... yeni kaseti çıkmış. Çok havalıydı. Şey albümü <gülüyor> çıkmış. Yani sen ben... aldın mı Fahir onu? Alamadım. Kaset olarak çıkarsa alırdım. Ama kaset olarak çıkarmadığı için alamadım. Sen ha kaset olarak yeni albümünü çıkaran sanatçılara destek veriyorsun. Yani. Ben evet. şimdi anladım. <gülüyor> Ondan sen yalnız şey şu anda aldın. birisi kafamdaki Feridun Düzacın pause tuşuna basabiliyor mu? Basma mi? Çünkü... söyle söyle. Karaduman çiftir aydan Nasıldır releğim Ben açıysen de tattım Yarın açtı, çadır güreğim Bir de sevgili fark etmişsinizdir Baya baştan oldu. <gülüyor> yani baya en başından söylüyor kurdu. yani Yarın sabah tekrar bölümlerimiz var Pazartesi ya sabahında abi, da 1 Nisan özel programında sizlerle birlikte Maalesef olamayacağız yoldayım. Şaka da şaka olacağız Güzel bir hafta sonu diliyoruz hoşçakalın Yeah,